Dinleyicilerimizi sıkı bir müzik ziyafetinin beklediğini rahatlıkla söyleyebilirim çünkü e, konuklarımız Selim ve Kerim Altınok geldiler soundcheck esnasında stüdyonun içindeydim muazzam tınılar havalandı stüdyodan yukarı hoş geldiniz Selim ve Kerim Altınok hoş bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. tekrar e, yalnız e, muhabbet de olacak tabi evet. yani müzik ziyafeti değil yani ben biraz önce azıcık sunmaya çalıştım çok yönlü iki insandan bahsediyoruz Kerim ve Selim Altınok'tan daha önce Babil'den sonra programında da dinleme fırsatı bulmuştuk kendilerini yani hakikaten Ercüment'in de dediği gibi programcımız gerçek bir inat hikayesi tam da bu işte Açık Radyo'nun da bu özel yayınında ana konumuz olarak böyle özveri, dayanışma, destek ve müşterekler konusunun bu kadar uygun şeyleri olabilir yani Sunay Akın bugüne kadar okuduğum hiçbir kitaptan bu kadar etkilenmemiştim dediği kocaman bir kitaplarınız kitabınız da var. Kerim ve Selim Altunok. Karanlığın rengi beyaz adını taşıyor. Bray alfabesiyle de başlığını okumak mümkün. Evet. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Açık hoş bulduk radyoda hocam. olmak büyük mutluluk, büyük onur bizim için. Aa, bizim için de öyle, <gülüyor> sizinle olmak. Ee, açık radyoyu o ilk tanıştığımızda, kayıt için geldiğinizde epey önceden beri dinlemekte olduğunuzu söylüyordunuz. İsterseniz onunla başlayalım. Evet, e, ilk açılışı ne zaman Ömer abi? E, 94 mi, 95, 95 mi? 95 yani sonu. Biz... 95 işte o tarihlerden itibaren dinliyoruz. Ee, aşağı yukarı 20 yıl geçti. 22-23 yıla gidiyor. Ee, hiç başucumuzdan, radyomuzdan eksik olmadı. Ee, i̇lk dinlediğim programı da hatırlıyorum gayet net olarak. Amma hikaye diye bir programınız vardı. Ee, ve orada tiyatral bir şekilde öyküler sunuluyordu. Ee, o programa biz başlamıştık. Dinledim. Ama en ilginci de şu ee, sevgili Ömer abi biz e, o zamanlar çalışıyorduk bir kamu kurumunda Pazartesi akşamları galiba değil mi Serin bir e, program e, öğleden akşam, sonra 15'ten yani evet. itibaren e, Cihad aşkının bir programı vardı Pitsikato Aa, diye Pitsikato, evet. evet. Biz o programı kaydetmek için hemen hemen her hafta izin alıp çıkıp eve gelip <gülüyor> o zamanlar kaset vardı yani <gülüyor> daha hiçbir şey, şey yoktu. Yani, i̇şte izin alıyorduk çok e, hızlı bir şekilde gelip kayıtlar yapıyorduk sonra o kayıtları arşivliyorduk. E, hala o kayıtları dinlerim ben. Çok güzel programlar dinledik. Yani zaten sizin sabahları her e, sabah hemen hemen e, her gün e, evimize konuk olduğunuzu, e, çoğu zaman da kahvaltı saatimize denk geldiğini söyleyerek ifade edeyim. Ben şunu düşünmüşündü ya Ömer Madra. Yani bir günde şöyle evinde oturup dinlemez mi? Yani gazetelerini kendi kendine dinlenerek okumaz mı? <gülüyor> Kar da çamur da deme. ...demeden e, mutlaka radyoda oluyorsunuz. E, bu büyük bir hizmetti. Selim bizim bir... için de utanç verici bir durum var. Biz sizi bir hayli geç keşfettik. Doğrusunu isterseniz bu kadar kitabınız... ...konserleriniz, çalışmalarınız var. Doğru dürüst radyoya yeni yeni. Yok rica <gülüyor> Sağ olun. Şey. E, ayrıca biz daha önce de... E, ...yıllar önce geldik Gelmiştim ama sizinle karşılaşma... ...imkanımız evet. olmadı. Yani Naim Dilmener'in... Evet. ...programı mesela full onu dinlediğimiz... ...programlardan birisidir. E, dünya bir de dönüyor. Turşel Gülsoy... Programa da konuk olmuştuk galiba değil mi? Öyle, öyle hatırlıyorum ben. Caz, caz, caz namemiydi. miydi namemiydi. Evde çalamadıklarım mıydı? Öyle bir, bunun bir programı vardı güzel. Evet. Yani hangi birini sayalım? Açık Radyo'da o kadar çok güzel program, o kadar çok güzel programcı var ki e, onun için biz vazgeçemediğimiz bir tek kanal olarak Açık radyo yani Buradaki tabii en evet. değerli şeylerden bir tanesi de e, Türkiye'de yani biliyorsunuz zaten halen de öyle. asıl klasik müziğin de çalınabildiği, yani çalınma cesareti gösterilebildiği, yani bu reti kaygılarının olduğu ortamda e, o cesaretin gösterilebildiği çok nadir radyoardan bir tanesi. O, mesela 14:30 dört e, kuşağı harikadır hafta içi e, ısrarla yürütülen e, Filiz Ali de <gülüyor> değil mi, burada program yapmıştı. Yapmıştı. Onu hatırlarım. E, muammer Ketençoğlu zaten siz demin söylediğiniz dışarı, açılışından beri. E, evet 23 mi? yıla yakın bir zamandır yani. Kerim. Peki klasik müzik deyince Evet burada mesela ilginç de bir şey çıktı ee, Senin söylediğini doğrular nitelikte Kendimizi övme faslına geçeceğiz Şimdi <gülüyor> kimse seni övmüyorsa Sen kendini öv Faslına geçersek Yani anketlerde mesela İstanbul e, İKSV'nin e, Klasik müzik ve Caz e, festivallerinin anketlerinde e, hep şey çıkıyor. Açık radyo birinci çıkıyor. ya koskucu TRT 3 var. Bizde evet. birkaç kuşak var işte sizin söylediğiniz. Ona rağmen evet. bizim çıkıyor olmamız doğrusu sevindiriciydi. Yani. Hakikaten öyle. Yani nedeni ne olabilir diye düşünüyorum. Tabi TRT 3 de güzel tabii ki yani dinliyoruz ama şöyle bir durum var. TRT 3 de daha belli bir alanda yani klasik müzik rock müzik gibi alanlar. Biraz da cihaz var tabi ama şimdi burada açık radyo ismi üstünde her türlü radyo, e, her türlü müziğe açık olmanız bence açık radyonun her türlü sesi açık olması e, dinlerini artırıyor. Açık gazete var zaten biz akşamları o programda ayrı bir keyiftir. Ya, akşam yani, açık Dergi. dergi. Ya, canlı söyledim. Açık Dergi. E, saat 18'de 20 arasında. <gülüyor> Değil evet. mi? Evet, evet. Açık Gazete sabah dinliyoruz. Bir de gece yarısı ben bazen sizi dinliyorum yine. E, tekrarları oluyor sanırım. <gülüyor> evet. evet. Birden sonra Birden tekrar ediyor. E, peki o zaman biz, biz uzatmayalım sözü ve evet. sizin e, biz, bir de sazınıza yer verelim ya da müziğinize diyeyim. Hayır, hayır. Evet devam ediyoruz canlı yayına saat 18.03 Selim ve Kerim Altınok kardeşler, hukukçu, müzisyen, orkestra şefi, besteci, yazar, eğitimci, satranç şampiyonu ve sporcu bunları da ekleyebiliriz herhalde yanlarına. Bu, bu kadar yoğun şeylerin arasında, koşturmaların arasında. Eskiden böyle. <gülüyor> Ez Arifem Bey, on parmağında on marifet olanlara verilen isim. Evet şimdi radyonun içindeler, İkiz Kardeş, Herkiz de Görme Engelli, Sazlarıyla birlikte buradalar ve şimdi onlardan bir eser icra edecekler. Burada canlı yayında dinliyor olacağız. Kendi bestemizi çalsak ee, nasıl olur? Çok Lütfen. iyi olur, mükemmel olur. Evet, ee, ama şiiri Metin Eloğlu ee, ve onun şiirini bestelemiştik. Haydi Uyan. Haydi Uyan, 0212 340, 343 41 41, 41. Çilemeye başladı baş ucundan Haydi uyan gün ışığı Çilemeye başladı baş ucundan Denizler bir mavi kedindi günden Denizler bir Mavilik edindi günden Seher yeline uyup Kuşlar tüneyinden uçtu Seher yeline uyup Kuşlar tüneyinden uçtu Bu türkü dinlemeyecek Tasil gözlerin ışısı. Haydi uyan aydınlığa çıkıp tasil gözlerin ışısı. İlk yazlar sıcağı biriksin yüreğine. İlk yazlar sıcağı Biriksin yüreğine Garip olsan da uyan Yoksul olsan da uyan Uyan Madem ki güzelsin Seni yaşatmak için Madem ki iyisin Seni yaşatmak için Madem ki Mutlusun, umudu yaşatmak için denizi dinle yaşamak desin, toprağı dinle barışmak desin, göğü dinle sevişmek desin. Haydi uyan gün ışığı çilemeye başladı baş ucundan Haydi uyan gün ışığı çilemeye başladı baş ucundan Denizler bir mavi bir kedi Bizler bir mavi iki dindi günden. Seher iline uyk, kuşlar tüneğinden uçtu. Seher iline uyk, kuşlar tüneğinden uçtu. Bu türkü. Haydi uyan, haydi uyan, haydi uyan Hey, hey, hey Müthişler, kaydı nerede yaptınız? <gülüyor> Açık radyo yaptık Ama <gülüyor> Gerçekten öyle evet, Yani tamamen sanki profesyonel Profesyonelce evet mastering'i falan Yapmıştı bir albüm evet. Dinliyor hissine kapıldım Evet da, Neyse, bir albüm şey, Çalışmamız da var yani bu parçanın da içinde Girdiği yaşadıkça isimli 2009 <gülüyor> yılında Kaydettiğimiz bir albümümüz var Hani şu an rahatlıkla Dinlenebiliyor youtube'dan veya Nerede vardı bir de spot şey de var. Spotify. Sound Club'da var galiba. <Gülüyor> Sound Club. Evet dinlenebiliyor. Hı. Ama buradaki mikrofonlar ve e, tabii ki bizim burada arkada arkadaşımızın çok emeği oluyor. Her zaman güzel bir kayıt yapılıyor. Güzel e, kayın, e, kanallardan sesler geliyor. Onun için ben rahatla radyoda kayıt yaptık diyebilirim sorunuza. <gülüyor> evet. Barış'ı da alkışlıyoruz burada. Evet Gerçekten. teknik masağı. Harika, harika her bir şey çıkardı. Zaman. Ama tabii ki şu çok büyük haksızlık olur. Yani sadece teknik olarak muazzam albüm Hayır yani beste harika bir beste olmuş bu arada. Evet, Ve Metin Eloğlu'nun sözleriyle birlikte tam bir uyum içerisinde. Gerçekten çok güzel bir eserdi. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Kimse şey, telefon falan edemedi. Evet. <gülüyor> ya ben şimdi valla biraz e, bozuldum aslında. Bu kadar böyle. Şimdi ee, ararlar programdayız. Ee, değerli dinleyenler arayın çekinmeyin. Hani tabii ki sohbet ediyoruz. Belki bizim konumuz size ilginç gelmiş olabilir. Dinliyorsunuz ama e, bence Açık Radyo desteği de ihmal etmeyelim Dakikanın bile önemi var bu konuda. <gülüyor> evet. Size e, yani sizinle olmak çok büyük bir keyif bizim de Yani karanlığın rengi beyaz e, kitabı da çok etkileyici. Ben tamamını okuyamadım ama biraz hızlı bir şekilde gözden geçirdim. Sizin bir de böyle ee, ...şeylerimiz olduğunu da fark ettim... Ee, 6. Körler Derneği... ...Marşı var mesela filan... Evet. ...biz altı noktalıyız... ...istismar düşmanımız diye başlıyor... ...Körlere onurlu yaşam... ...bizim ilk amacımız ve insanlar... ...kör demekten filan da kaçınıyorlar... ...halbuki bu, bu çok, anlamsız bir şey... Yani evet, ...bence çok doğal... ...yani e, neyse odur... E, ...her türlü... E, ...platformda kör kelimesi kullanılabilir... ...görme yetişsinden... Mahfum olan birisi için. O marşı biz e, hakikaten Altın Orta Köyler Derneği çok sesli korosu 10 e, yıl e, işte 8 yıl şeflini yaptık. Sonra bir arkadaşımız da devam etti. E, o e, platform içerisinde besteliyip sözlerini yazmıştık. Bir kaydını yapmıştık. Sonra bütün meydanlarda özellikle e, köylerle ilgili mücadelelerde e, hep birlikte söyledik onu. Yani 500 yüz, yüz bin kişi, bin kişi birlikte söylediğimiz oldu. Halen de devam ediyor. O bizim için bir mutluluktur. Evet yani engelli denen aslında sakat kelimesinden de kaçınılıyor. Halbuki onda da bence bir mana yok saklamakta. Şey yani evet. bir dinleyicimizle konuşuyorduk da bugün hı hı. Ee, destek vermeye gelmiş şu an bir dinleyicimizle. Şey koridor dışın, koridorde yani. Evet. Ve şey diyorlar e, engelliler için çok zor bir hayat olduğunu söylüyorduk karşılıklı olarak. E, hele İstanbul gibi bir şehrin. ...muazzam bir zorluğu var. Yani ne kaldırımda yürüyebiliyorsunuz... ...ne evinize gidebiliyorsunuz filan yani. Evet. Öyle değil mi? Evet maalesef... E, ...trafik sorunu... ve ...dediğiniz gibi kaldırımlar... Işte o ...karışıklık bize daha fazla yansıyor. Yani tabii şunu söylemek lazım... ...engelli olmak veya işte... sakat olmak, kör olmak... E, ...bunlar aslında bir hastalık değil onu altını lazım. Bazen insanlara biz şey bir yerde karşılaşıyoruz geçmiş olsun diyelim <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor> Hastalık değil yani hani bunun artık acısı acısı arzusu yok yani öyle. Ama tabii ki e, hayatı hani herkes hep de paylaşırken özellikle İstanbul gibi bir şehirde e, ekstra güçlüklerimiz var. Yani e, bir yerden bir yere giderken şu bu bunlar var yani. Ama... <gülüyor> evet yani öbür Avrupa şehirlerinde falan e, gittiği zaman insan ...hakikaten gıpta ediyor yani... Evet. ...çok yani... ...bisikletler için ayrı ama sakatlar için... ...müthiş öncelikle düşünülmüş... ...incelikli ve onları ötekileştirmeyen... ...bir anlayış var yani... ...bazı çok fazla ülke gördüğümü... ...söyleyeyim ama yani benim rastladığım... ...büyük metropollerde, megapollerde... ...bu çok net olarak görünüyor... ...İstanbul'un belki en büyük eksikliklerinden... ...biri olarak geliyor bana... ...Evet... evet. ...maşırsınız... Biz bunun için de çok çok zaman zaman mücadeleler verdik, kaldırımlarımızı bize bırakın gibi evet. farklı isimlerle, farklı projeler veya eylemler yaptık. Zaman zaman tabii etkisi oluyor ama tabii ki sorun devam ediyor. İşte burada da biz destek vermeye karşılıklı bir işte bağımlılık ilişkisi böyle bir şey yani siz buraya <gülüyor> destek vermeye geldiniz hatta biraz da arkadaşlarınızla örgütlediniz bakalım ne olacak sonuçları şimdi duyamıyoruz da ama sonradan öğreneceğiz ama bizim de bu konuları sürekli olarak gündeme getirip ısrarla inatla vazgeçmememiz lazım tıpkı sizin her konuda inadı elden bırakmamanız gibi. Evet. evet, Dinici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Selim ve Kerim Altınokla olan birlikteliğimiz canlı yayında. Sizden bir ikinci şarkı, son olarak da bir ikinci şarkı daha rica edeceğiz. Ardından da program, destek programı devam edecek. Ee, ne çalmak ve söylemek ee, istersiniz? Hala. Bir mandolin, e, biraz Selim sen tınılarını duyurmak ister misin? Yani İsterim. Bir enstrümantal parça Şimdi yapalım. Şimdi açık radyo, her türlü müziği açık dedik. E, bir çigan melodisini çalmak İstiyoruz mandolin ve gitarımızla. Bu arada dinleyicilerimize de hemen şu bilgiyi verelim. İşte bu stüdyonun içinde bir telefon var ve normalde bu tip performanslarda telefonun fişini çekiyoruz. Ee, ne yapalım dedik size. Siz de dediniz ki yo çalabilir bizim için bir sakıncası yok. O yüzden e, desteklemenizde şu an desteklemenizde hiçbir sakınca yok. E, şarkıyı dinlerken de desteğinizi sürdürebilirsiniz. Hatta şarkıyı dinlerken bile... Çalsa biz me memnun oluruz yani. Ortasına çalsın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir fon olur yani. yani. <gülüyor> Ömer Şahin de aynı şeyi söylemişti. Emin misin sen telefonun çekik olmadığından? Eminim. Evet peki Eminim o zaman. 0212 343 41 41. <gülüyor> Tebrik ederiz. Kardeşler tebrik <gülüyor> ederiz hakikaten yani Ercüment Gülçay da Şeyi yazmıştı Açık Radyo'nun internet sitesinde olan yazısında da Programcımız Babil'den sonra Programcısı yarım asrı geçen yaşam Hikayelerine çok şey sığdırmışlar diyor Bu uzun hikayede Hukuk fakültesinden dönemin Birincisi ve ikincisi olarak mezun olmaktı Burada bir parantez açıyorum Fark nasıl oluyor birinci, ikinci adı? <gülüyor> Valla çok küçük bir fark aslında. Bir tek dersten Kerim daha iyi not almış. <gülüyor> ne olursa olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> bir ders, bin not. <gülüyor> Otuz senedir yani. e, mezuniyetten beri Kerim birinci olarak, <gülüyor> yani ben ikinci olarak anılıyorum. Hay Allah seni ya. Yani ne olacakmış bilmiyorum. Vallahi biz şöyle çözüyoruz ki biz bir takımız. Beraber her zaman hareket ediyoruz. Birlikte çalışıyoruz, birlikte başarıyoruz diye. Yani tabii Selim olmasaydı hani ben de birinci olamazdım. Ben, ben olmasaydı o da herhalde ikinci olamazdı yani. O da kesin yani. Benimki espriydi zaten. Sonra master ve doktora yapmak, yıllar sonra konservatuvarda yarı zamanlı şan eğitimini başarıyla tamamlayıp ikinci bir mesleğe, müziğe adım atmak. Korolar, orkestralar kurmak, bir müzik albümü yapmak, İngilizceyi kendi çabalarıyla öğrenmek, yazılar yazmak, koca kitapta işte Ayşe Kulin'de e, bir hayat ancak bu kadar aydınlatılabilir diye e, diyeceksiniz okuduğunuzda diyen bir kitap. Yani bu hikayede öğretmenlik yapmak ve körleme satranç sporunda ustalık seviyesinde yükselmek ve daha birçok şey var. Belki de kör, görmek körleştiriyor bizleri demiş Ercüment. İmajlar <gülüyor> dünyasında yaşıyoruz ve her gün milyonlarca imaj gözlerimizin önünden hızla akıp geçiyor. Zaten asıl problemimiz o. İmajların bu kadar tepemize bindirilmesi ve algımızı yönlendiriyor. Yani dağıtıyor. Bilasa diyor. yapılıyor yani. <gülüyor> Zaten dimana evet. o da var yani. Yani müthiş bir şey. Evet. Çok mutluyuz yani sizi burada açık radyo dinleyici destek projesinde. Yani işte telefonun çalıp çalmaması aslında bir önemi yok. Yani bu muazzam bir değişme yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonraki programlarda daha çok çalar. Ee, ben şöyle umuyorum hani e, bu şeyi dinledi e, mutlaka radyo dinleyenlerimiz ama e, belki o an için e, Yaz e, telefon etmemiş olabilir ama daha sonrasında Tabii ki. E, daha çok arayacaklarına öyle, inanıyorum. Aynı birikimsel evet. bir şey. Evet. Belki birikim olacak. Evet. <gülüyor> evet. E, birikiyor ve sonrasında sonra gelen programda gelmeye devam ediyor Umarası destekler. Kumulatif evet. etki yani. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet Dinici destek projesi özel yayını devam ediyor. Ee, bir konumuz daha var Nur Deriş ee, onu alacağız biraz sonra içeriye stüdyoya yani yer değişeceğiz Selin ve Kerim alt dışarı al alırken Nur Hanım'ı da Nur'u da daha doğrusu evet. kızıyor böyle demem ona çünkü <gülüyor> içeri alacağız stüdyoya söyleşeceğiz ve destek talebinde bulunacağız ee, yani sizi bu şekilde bırakmayacağız bir performans daha rica ediyoruz. Tam ayrılırken. Ömer bir özür dilerim. Sizin söylemek istediğiniz bir Yo, şey var mı? Ben muydu? de bunu söyleyecektim tamam. zaten. Ya, sakın tamam. atlama bir parça daha işte tamam. <gülüyor> <yiyecektim>. <gülüyor> Evet, Bir performans daha rica ediyoruz. Canlı yayında Zamanlı saat 18.22 Açık Radyo Canlı yayın stüdyosunun içindeyiz şu anda. Selim ve Kerim Altınok kardeşler desteklerinizi isterken bir eser daha seslendirecekler. Mayıs ayların günüdür. Artık e, Mayıs ayı da yaklaşıyor. Hani bir, bir ay kaldı şurada. E, baharla beraber daha güzel günleri güneşli günleri görmek istiyoruz. Sabatin Halil'in e, şiiri üzerine hmm. yine kendi bestemiz Mayıs ayların gülüdür. Evet. 0212 343 43, 41 41, 41. Ateş doludur Mayıs'ta gönlüm delidir Yeşil dağlara göçülür Kızıl şaraplar içilir Yârim dökülüp saçılır Mayıs'ta gönlüm delidir Yeşil dağlara göçülür Kızıl şaraplar içilir Yârim dökülüp saçılır Mayıs'ta gönlüm delidir Atılır, dertlerimiz unutulur Göklere karşı yatılır Dertlerimiz unutulur Eski sevgilenler atılır Bayısta gönlüm delidir Eski sevgiler atılır Bayısta gönlüm delidir Uzakta kuşlar seslenir Gönlüm genişler beslenir Yaşamaya heveslenir Bayısta gönlüm delidir Uzakta kuşlar seslenir Önlüm gidişler beslenir yaşamaya heveslenir Mayıs'ta gönlüm ne la hikaye, la hikaye. la hikaye, la hikaye, la hikaye. la la la la la la la la la la la Harika. Yani, ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. O kadar etkileyici ki. Çok Kelim, Selim, Altınok çok teşekkürler ama bu böyle bırakamayız. Bir açık radyo marşı değil de türküsü havalandırırsanız sonra beste <gülüyor> bekliyoruz yani. Bu bunu saymayız. <gülüyor> ya, ya, güzel. Çok güzel bir. Her fırsatta açık radyoda olmak, açık radyo ile olmak bizim için büyük bir mutluluk. Her zaman dinlemeye devam edeceğiz ve destekler tabii ki çok çok önemli bekliyoruz. Et, siz çalıp söylerken telefonlar geldi, geldi, Telefon geldi. Evet, evet Evet. belki evet. kulağınıza çalınmıştır evet. ayrıca da e, şeye, o, stüdyonun hemen dışında bir ufak panomuz var oraya da karanlığın rengi beyaz kitabını bana imzalamış olduğunuz şeyin bir fotoğrafını çektirip koyduk harika imzalarınızla <gülüyor> beraber. Bizim için yine büyük mutluluk açık radyoda böyle bir e, köşede yer almak çok teşekkür ederiz. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. iyi ki bu yayına katıldınız. Sizleri biraz daha yakından tanıma fırsatım oldu. Kendime Selim Yeker'in altına okla Kerim Altınokla birlikteydik. Canlı yayın devam ediyor. 1827 Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Şimdi kulağımız desteklerde, yoğun desteklerde 0212 343 41 41